Sayılı sabahlar arkadaşlar, e, Rabbimize hamdü senalar olsun, bir cumartan daha eriştik, e, günler hızla geçiyor, arkamızda e, toz duman mı bırakıyoruz, yoksa kayda değer, e, iki cihanda yüzümüzü ağartacak, e, küçük de olsa yapışabileceğimiz, tutunabileceğimiz işler mi bırakıyoruz, bunun muhasebesini hepimiz kendimiz yapmalıyız tek tek. Çok da böyle karamsarlığa düşmeden, ümitsizliğe kapılmadan Allah korusun. Çünkü ümitsizlik, ümitsizlik küfürdür, küfre denktir. Kendimizden ümidimizi kesmeden, aslında bu insanın kendisinden ümit kesmesi meselesi Allah'tan ümit kesmesidir. Kendisine güvenmek de, acizane kanaatim yani, bu kendine güven meselesi, özgüven meselesi çok işleniyor biliyorsunuz. Bana göre müminin özgüveni aslında Rabbine duyduğu güvendir. Dolayısıyla kibir değildir, efendim enaniyet değildir, işte böyle kendini bir şey sanması değildir. Rabbinin yardımına, hidayetine, desteğine, lütuflarına, ikramına, affına güvenmek zorundadır mümin. Çünkü öyle bir Allah'a inanıyor. Yani bunlardan ümidini kestiğinde... Aslında e, Allah inancı, e, Allah korusun yani, e, zedelenir, yanlış olur yani Allah hakkında yanlış itikatlara dalmış olur. Dolayısıyla e, geleceğimiz hakkında daha iyi olacağımız karakterimiz, ahlakımız, insanlığımız, Müslümanlığımız daha iyi olacak diye bir güven duymak zorundayız. Çünkü bu Rabbi, az önce söylediğim gibi Rabbime, Rabbimize duyduğumuz güvendir. Bir de dualarımız arkadaşlar. Tabi biliyorsunuz cuman sabahları dua okuyoruz Hizbul-i Azam'dan. Dualar okuyoruz. E, dualarımızın e, bizim zihnimizi e, nasıl inşa ettiği, e, bize nasıl bir hayat programı verdiği, nasıl kendimize telkin vesilesi olduğu konusunu konuşmuştuk evvelce. Onu da böyle bir hatırlatmış olalım. Kaldığımız yer 14. dua arkadaşlar. Hizbul Azam'da 14. dua ayet. Yani her bir cümle başka bir ayet biliyorsunuz. Her bir dua. Biz 14. cümlesindeyiz. Ali İmran suresinin 38. ayet kerimesi oluyor bu. Rabbi hebli milledünke durriyeten tayyiveh inneke semi du'a cümlesi. Ey Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Anlamı bu. Hep vehhab isminin bir ricaya dönüşmüş hali. Cenab-ı Hak için biz dualarımızda emir cümleleri kullanırız ama günlük dilimiz açısından emir cümlesi hani Cenab-ı Hakk'a söylenmezmiş gibi geliyor bize. Fakat o da ilginçtir yani onu da bir düşünün. Yani biz bir insandan rica ederken bir şeyi mesela ver demeyiz değil mi? Arkadaşlar ilginç değil mi bakın bunu da düşünelim ee, yani bana bunu ver demeyiz işte sizin için bir mahsuru yoksa zor olmayacaksa rica etsem e, falan deriz İşte insandan isterken böyle istersiniz arkadaşlar çünkü o vermeyebilir efendim veremeyebilir yoktur gücü yetmiyordur. Geçen de öyle bir telefon konuşmasına ister istemez şahit oldum çünkü çok yüksek sesle e, kamusal bir alanda konuşuyordu bir bey. E, işte herhalde bir şey istiyorlar telefondakiler. Artık o kadar uzadı ve o kadar adamcaz bunaldı ki. E, yani nasıl, niçin veremeyeceğini, nasıl veremeyeceğini anlatırken kendisi de kontrolden çıktı. Dolayısıyla veremeyebilir karşımızdaki. Fakat allah Teala'dan isterken emir cümleleri kullanırız. Böyle inşallah filan da demeyiz arkadaşlar yani. E, e istersen, mesela nereden biliyoruz bunu da? Çünkü Kur'an'daki ifadeler öyle. Biz dua etmeyi de Kur'an'dan öğreniyoruz arkadaşlar. Allah'a nasıl dua edileceğini allah Teala bize öğretiyor. Kur'an'da e, işte okuyoruz bakın daha da okuyacağız. Daha kaç tanesini okumuşuz? E, sayısız dua ayeti var. Cenab-ı Hak o ayetlerde bize kendisine nasıl dua edileceğini öğretiyor. Mesela ihtina sıratel müstakimle başladık değil mi? İhtina sıratel müstakim. Ne diyor? Ne diyoruz orada? Tam kelime kelime çevirelim. Bizi sıratı müstakime ilet. Yani iletebilir misin Rabbim? Eğer senin için, tövbe estağfurullah, eğer senin için zor olmayacaksa işte filan hani böyle rica ediyoruz falan değil bakın yani. İlet. İlet diyoruz Allah-u Teala'ya. Ee, bir hani ne kadar eminiz vereceğinden yani ben de oluşturduğu izlenimleri söylüyorum iki ne kadar yakınız yani hani böyle çok yakınımızdaki birine söylüyor. su ver kime diyebiliriz biz su ver yani kime diyebiliriz değil mi verir misin deriz çoğunlukla insanlara yani çok yakın çok böyle artık içli dışlı olmuş olmamız lazım yani işte bize herkesten daha yakın olduğunu hissediyorum mesela ben e, bu, bu cümleleri okurken. Burada da Rabbi hebli, hep hibe et, bağışla bana. hab isminle e, anlattığın efendim, o kudretinle bana bağışla o lütuflarınla. Mille dünke dürriyeten tayyibes, kendi katından. Mille dünke ifadesi, tabii şimdi yani tefsirlere girmeyelim, konumuz tefsir değil de. Millîdün ki ifadesi de ben de çağrıştırdığını söyleyeyim. Yani bunun benim becermem imkansız, bunu benim başarmam, benim çabalarımla olacak bir şey değil bu yani. Senin katından ancak sen verirsen olur anlamı var bana göre burada. Neymiş bu? Allah ancak Allah verirse olacak olan zürriyeten tayibe, temiz bir zürriyet, temiz bir nesil bana bağışla. Tabii burada sadece çocuklarımızı kastetmiyoruz. Onlardan gelecek bütün zürriyet var burada. Zürriyet yani ta kıyamete kadar bizden gelecek olanlar biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben Atam İbrahim'in duasıyım diyor. Peki kaç yıl var peygamberimizle Hazreti İbrahim arasında? Yani yüzlerce yıl, bin yıldan fazla değil mi? Zaman var. Belki iki bin yıla yakın şimdi emin değilim tam tarihlerden. Yani Hz. İbrahim bir dua yapıyor. Benim zürriyetimden Ya Rabbi insanlığa önderler nasip et diyor Bakara Suresinde. Efendim o duanın kabulü ne zaman gerçekleşiyor? Yüzlerce yıl sonra gelecek olan son peygamberin onun neslinden olmasıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla dua boşa gitmez. Ha, sakın arkadaşlar duanın boşa gideceğini zannetmeyin. Yani ben mesela kendi e, hayatımıza baktığımda... Kim bilir biz de çünkü hiç böyle bir yaşam böyle bir gidişat böyle bir nasıl diyeyim eğilim olmayacakmış gibi görünen bir şartlardan geldiğim için efendim kim bilir diyorum geçmişte kimin duası yani inşallah tabii öyleyizdir inşallah Allah kabul etsin şimdi arkadaşlar Ayette bakın bir emir cümlesi var Allah Teala'dan yani o kadar eminiz vereceğine ve çok yakınız ona Allah Allah'a dua ederken kesin ifadelerle edilir bu çok önemli yani kesin ifadelerle istenir Allah Teala'dan bir şey. Ondan sonra o kendi katındandır yani bizim bu, bu en azından bu ayet için söylüyorum. Buradaki dua için söylüyorum. Biz böyle temiz bir nesli, ta kıyamete kadar temiz bir nesil yani benim çabamla olacak bir şey değil. Ancak Allah verirse olacak bir şey. Ve ne istiyoruz? İstediğimiz şey e, dürri yeten tayyibe. Tayyip arkadaşlar biliyorsunuz sadece temiz yetmiyor tayyibe açıklamak için. Hoş, hoşluk da var. Yani böyle lekesiz, arızasız, ondan sonra efendim... Ee, sevinç veren, insana sevinç veren, ferahlık veren yani Tayyip'te bir estetik de var, bir güzellik de var. Efendim inne kesemiu'duaa ile de ayet kirmeyi bağlıyor Rabbimiz. Tabii bu bir e, peygamber duasıdır. Efendim sen bütün duaları işitensin. Sen bu söylediğimi sen biliyorsun ya Rabb'i diyor. Şimdi arkadaşlar bu çoluk çocuğun eee Eğitimi, terbiyesi meselesinde. Doğanın yeriyle ilgili de bir iki bir şey söyleyeyim. E, bu sabah e, Osman Nuri Demir Hoca'nın sayfasına bakarken orada bir alıntı yapmış Muhammed İkbal'den. E, çok hoştu. Diyor ki e, ve bizim e, Hikimi Atayiye'de okuduğumuz, son okuduğumuz bölümle de çok yakından ilişkili. Dolayısıyla birbirini bakın nasıl tamamlıyor. Eğer bir yola girerseniz arkadaşlar böyle ben bunu şeye benzetiyorum mesela ezber yaparken de aynısı oluyor. Bir yola girdiniz ve o yolda böyle farklı farklı meşgaleleriniz var. İşte kitap okuyorsunuz, geziyorsunuz, insanlarla konuşuyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, farklı işler yapıyorsunuz. O farklı işler sizi hep o girdiğiniz yoldaki giderken Hani o bazen böyle atlaya atlaya böyle boşluklar bıraka bıraka gidiyorsunuz ya onlar birbirini örü, örüyor arkadaşlar. Boşluk bırakmamış oluyorsunuz. Tamamlaya tamamlaya gidiyorsunuz. Acizane kanaatin şer yollarını bilmiyorum ama orada da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir şer yoluna girmişsen hep şerli insanlarla karşılaştığın için şerlerin pekişe pekişe ilerliyorsun yani. Daha derine daha derine daha sağlam sağlam denmez de orada ne denir artık bilmiyorum. Hayır yolu da böyle hayır yoluna girdiğinde yani hep hayra yöneldiğinde okumaların konuşmaların duaların zikirlerin Kur'an'dan kıraatin efendim ne bileyim işte sosyal medyada baktığın yerler bunların hepsi birbirini böyle tamamlaya tamamlaya pekiştire pekiştire geride bıraktığın belki boşlukları öre öre dantel örer gibi yani hayatın örüldüğünü görüyorum böyle baktığımda İşte bu da öyle. Yani bir taraftan Hikemi Atayi'yi okuyoruz. Orada okunanla şurada yapılan dua. Sonra sosyal medyaya bakıyorsunuz. Orada baktığınızda gördüğünüz bir mesaj. Hepsi birbirini e, tamamlıyor zihninizde. Sonra insanlar diyorlar ki siz bunları nasıl böyle bir araya getiriyorsunuz, telif ediyorsunuz. Hani böyle çok güzel bir sentez. Hayır hani ben <gülüyor> önüme düşüyor yani artık bunu da yapmayalım mı? Hani önümüze kadar gelmiş. E, bakın şimdi Hikemi Atayi'ye de. Ee, ne okuduk en son arkadaşlar e, Allah senin için rızkını kabaca söylüyorum senin için rızkını tayin etmiştir e, dolayısıyla bu tayin edilmiş rızık için böyle bütün ömrünü gece gündüz e, ayırıyorsun da nasıl oluyor ancak senin çabana bırakılmış olan ahiretle ilgili bir gayret ortada yok yani hani zaten tayin edilmiş bu dünyada ulaşacağım belli bir şey var onun için böyle gece gündüz çabalıyorsun ama ahiret sana bırakıldı ahiretteki yerin sana bırakıldı onun için yani hiç çaba sarf etmiyorsun bu nasıl bir şey nasıl bir delilik diyor yani Hata Allah İskender'i. Muhammed İkbal de diyor ki insanın kaderiyle tedbiri atbaşı gider diyormuş yani ben Osmanlı Demir Hoca'nın sayfasından gördüm bunu efendim insanın kaderiyle tedbiri atbaşı gider yani kaderi geçemezsin ama sen tedbir kısmından sorumlusun. Tedbir de acizane kanaatim arkadaşlar. Biz kader karşısında, rüzgarın karşısındaki yaprak gibiyiz diye düşünürsek eğer cebriye oluruz itikadi açıdan. Yani buna çok eğilimli görüyorum ben bugün insanını. Neden biliyor musunuz eğilimli? Çünkü bu çok böyle insanı rahatlatan bir şey. Yani sorumluluğu ortadan kaldırıyor ya. Sorumluluğu kaldırıyor. Çünkü ben ne yapabilirim ki ben eğer kaderin karşısında rüzgarın önündeki bir yaprak gibiysem, e, yani yaprak rüzgarla nasıl mücadele edebilir ki? Dolayısıyla benim de yapabileceğim bir şey yok sonucu çıkıyor burada. Eylemsizlik çıkıyor yani. Bakın. E, dolayısıyla da sorumluluk yok, hesap yok. Çünkü hepsini Allah takdir ediyor başımıza gelecek olanların. Bu düşünce işte çocuk eğitimi başta olmak üzere çok böyle e, rahatlatıyor bizi yani. Yani diyor ki efendim ne yapabilirsin ki sen yani onun nasıl biri olacağı zaten ezelde takdir edildi şimdi kaderle tedbir böyle at başı gidiyorsa benim kanaatim ne benim kanaatim de şu arkadaşlar evet kader var ve orayı aşamazsın sen yani sana takdir edilmiş bir nasıl diyelim tabii ki senin seçimlerinin de etkisi oldu çünkü ben bu tedbirle kaderin At başı giderken bilmem hangi dönemde aldığımız bir kararın bugün karşılaştığımız bir imtihanı bile belirlediği kanaatindeyim. Yani orada bir etkisi var. Ama oranı nedir onu bilmiyorum. Bilemeyiz hiçbirimiz. Bilemeyeceğimiz için kader konusuna dalmayın diyor. Yani benim seçimlerimde kaderin oranı nedir? Benim kendi tercihimin oranı nedir? Ve herkes kendi tercihi Kadarının hesabını vereceği için Bunu ancak Allah hesap edebileceği için Çünkü şöyle düşünün Yani şimdi bakın şu saatte siz buradasınız Ben de buradayım Bunu biz seçtik zannediyoruz değil mi? Yani burada olmayı biz seçtik şu anda Evet biz seçtik Peki ama bunun arka planını bir düşünün yani Neden şu anda başka bir şey dinlemiyorsunuz Da bunu dinliyorsunuz Neden ben başka bir şey yapmıyorum da bunu yapıyorum ee, bunu Benim bunu seçmemde Kaderimin rolü ne kadar? Ta dünyaya geldiğim andan beri. Kendi tercihlerimin rolü ne kadar? Her yol ayrımında yaptığım tercihler yüzde kaç etkiledi şu anda burada olmamı? Benim tercihim, seçimlerimin dışında kalan hayatın zorunlu gerçekleri yani kader dediğimiz şeyler yüzde kaç etkiledi? Bunu ölçebilir mi herhangi bir insan? Kendisiyle ilgili bile ölçemez bırak başkalarını. Dolayısıyla işte o yüzden o hesabı yapamayacağımız için orayı allah Teala'ya bırakıyoruz. Ama biz her anki seçimlerimizden sorumluyuz. O bizi oraya kadar getirmiş olabilir kader. Yani kader bizi bir kötülükle karşı karşıya getirmiş olabilir. İşte onunla karşılaştığında, o sınavla karşılaştığında sen adımını ne tarafa doğru atıyorsun? Acizane kanaatim. Adımımızı her attığımızda kaderimiz yeni, yeniden formatlandığını düşünüyorum ben. Peki Allah Teala bunların hepsini ezelden bilmiyor mu? Evet biliyor. Ama o bildiği için biz seçmiyoruz. Bizim bunu seçeceğimiz için o biliyor. Bir de tabii zaman meselesini düşünün. Biz zamanın içindeyiz ama Allah zamanın dışında. Zaman bizim için söz konusu. Öyle olunca da yani kader, kader karşısında böyle rüzgünün önündeki yaprak gibi düşüncesi yanlış oluyor. Çünkü eğer öyleyse cennete, cehenneme, hesaba sırata, mizana hiçbirine gerek yok. Yani o anlatılanlar niye var değil mi? Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi gelelim biz daha biraz daha bu tartışmalı konulardan uzaklaşıp konumuz çünkü dua bizim. Pratik sonuçlarına gelelim bu inançların. Şimdi arkadaşlar benim acizane kanaatim Evet çocuklarımızı biz bir malzeme ile hazır buluyoruz. Yani biz seçmiyoruz o malzemeyi. Yani kaderde takdir edilen bir takım karakter özellikleriyle onlar en azından potansiyel olarak, potansiyel bir yazılımla, donanımla ne derseniz deyin geliyorlar. Sonra onları biz eğitiyoruz değil mi arkadaşlar? İşte o eğit, eğitirken aldığımız her karar, Yaptığımız her uygulama zannediyoruz ki Eğitimciler bize böyle söylüyor Büyük kısmı yani Diyor ki her şey senin elinde Çocuk boş bir kağıt gibi Her şey senin elinde Ay, Özellikle de annenin elinde Anne nasıl davranırsa işte çocuğun karakteri ona göre Yarın bir gün arkadaşlar Buradan olumsuz bir sonuç çıktığında Bu sefer bu inançla Bu düşünceyle daha doğrusu Donanmış olan anne Çok büyük bir e, suçluluk duygusu çok büyük bir yani ama çok büyük kelimesi yetersiz burada yani altında ezildiği bir suçluluk duygusu e, ben yaptım düşüncesi e, ve işte ben şöyle bir yanlış yaptım o yüzden benim çocuğum şimdi böyle oldu diye bir her şeyden kendini sorumlu hissetmesi her şeyden böyle altını çiziyorum bu da büyük bir felaket arkadaşlar. İşte buna ne sebep oluyor? Her şey senin elinde düşüncesi sebep oluyor. Hayır her şey senin elinde değil. Senin elinde değil. Çünkü bir malzeme var ve o malzemeyi sen seçmedin. Yani o malzemeyle senin uyguladığın yöntemin etkileşiminin sonucu şu anda karşımızdaki durum. Bir de tabii sosyal şartlar var. Şimdi arkadaşlar peki o malzemeyi biz etkileyebilir miyiz? Yani ben nasıl bir malzemeyle çocuk dünyaya getireceğim? Bunu belirleyebilir miyiz? Orada bir gücümüz var mı? Konusunda bu duanın çok etkili olduğunu düşünüyorum işte. Arkadaşlar seneler önce bir eğitimci grupta bu konuyu konuşurken de söylemiştim. Hala aynı kanaatteyim. Bu değişmezliği Böyle çok böyle yeniliğe kapalılık olarak görüyor bazıları. Hayır, bütün yenilikleri de takip edip e, düşüncenizi sürekli revize ederek, geliştirerek bugüne kadar getiriyorsunuz. E, ve orada işte e, doğru bir karar almış olduğunuzu görüyorsunuz. Bu güzel bir şey. Şimdi, ''Rabbi hebli milledünke durriyeten dayibe'' ''Ey Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet'' Bakın bir defa şunu anlıyoruz bu, bu ayetlerden. Demek ki biz bizden sonra gelecek daha henüz gelmemiş olan nesillerimizi etkileyeceğimiz yollardan bir tanesi duadır arkadaşlar. Ve duayı asla ve asla ihmal etmemeliyiz. Belki de dua, bakın acizane mi söylüyorum. Belki de dua bizim uygulayacağımız bütün metotlardan daha etkili olacak. O duanın bereketi, o dua ile açılacak kapılar, o dua ile Cenab-ı Hakk'ın rahmetleri, lütufları, harekete geçecek olan ikramlar. Dolayısıyla bir taraftan tabii ki eğitime gayret edeceğiz, gerekenleri uygulayacağız ama diğer taraftan da duaya devam edeceğiz. Başka sadece duamı, duadan önce belki de, yapmamız gereken şey arkadaşlar ona hiç girmeyeyim ama detaylarına doğru eş seçimi yani biz eşimizi seçtiğimizde aslında gelecek bütün zürriyetimizin temel karakteristik özelliklerini de seçmiş oluyoruz genlerle gelecek olan e, temel karakterlerini de seçmiş oluyoruz yani İslam eğitiminde bunu eğitimcilerimiz yazar çocuk terbiyesi ne zaman başlar arkadaşlar eşini seçerken başlar Efendimizin de bu doğrultuda tavsiyeleri var biliyorsunuz ve üçüncüsü helal rızık yani helalle eğer rızkımız kazandığımız para helalse temizse arkadaşlar o helalle beslenen çocukların ahlakları da daha şaibesiz daha temiz karakterleri daha temiz olacaktır ama tabi çevre faktörü var işte uygulamamız gereken teknikler var onların hiçbirini ihmal etmeksizin yani sadece bunlar yeter asla demiyorum Şimdi anlaşılmıştır inşallah arkadaşlar. Ee, i̇nsanın kaderiyle tedbiri at başı gider e, sözüne kesinlikle katılıyorum. Biz tedbir kısmından sorumluyuz ve aldığımız tedbirlerle yaptığımız e, seçimlerle biz o kaderi her seferinde yeniden e, nasıl diyelim yeni bir katalizör ekliyoruz formüle. Yani yeni bir şey ekliyoruz formüle ve formül tabii ki her seferinde değişiyor diye düşünün. Sakın ha karşısında böyle yapacağım hiçbir şey yok diye düşünmeyin. Rabbi hebli milledünke zürriyeten dayhibe inne semi'u dua. Ey Rabbim bana kendi katından tertemiz bir zürriyet bahşet. Çünkü muhakkak sen duaları işitensin. Duasıyla da efendim bugünkü duamızı ve konumuzu tamamlamış olalım. Bundan sonraki duaları inşallah bir sonraki haftaya bırakalım. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak başladığımız bugünün bütün hayırlarından cümlemizi müstefit kılsın. Olabilecek bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz, aklımızın erdiği, ermediği bütün şerlerden de bizi muhafaza etsin. Allah'a emanet olun. sabahlar arkadaşlar